Merhaba. Bu videonun konusu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Diyeceksiniz ki hocam ben kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Maslow mu kaldı? Öyle değil. Güzel bir konu, basit bir konu, sıkıcı değil. Merak etmeyin. Bu konu daha çok işletme bölümünde okutulur ya da mühendislik bölümünün mühendisliğin işte girişi, mühendislik etiği gibi derslerde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsedilir. Şimdi bu bir piramit aslında. 5 kademeli. Bazen 7 kademeye kadar çıkıyor. KPSS'de falan 7 kademe civarında sorarlar bunu. Nedir Mastob'un ihtiyaçla ricaçısı? Bak canlandıracağım şimdi sana. Varsa ki bir anda kaçırıldım. Sokaktasın kafana poşeti geçirdiler siyah bir tane ve kaçırdılar seni. Dayadılar uyuşturucuyu bayıldım. Sonra hiç bilmediğin ülkede bilmediğin bir ara sokakta uyandım. Kıyafetlerin de yok ve o ara sokaktan ana caddeyi de görüyorsun yani bir önünde de ana cadde var orada insanlar falan geçiyor İlk yapmak isteyeceğin ilk ihtiyacın nedir? İlk önce ne yaparsın? İlk önce açsın, ilk önce kıyafetin yok ilk önce nerede olduğunu bilmiyorsun. Her şey sıfır. Böyle bu durumda ilk ihtiyacın nedir? Bu arada şimdi bu tür ihtiyaçlarda e, bireysel prensipler Elden geçirilir, gözden geçirilir, şöyle bakılır. Yani dersin ki çalmam. Kıyafet yok üstünde. Çalarsın birinin ipteki kıyafetini. Dersen ki ben adam öldürmüyorum. O sırada birileri sana saldırırsa bilmediğin bir ülkesin Polis de çağıramıyorsun. Pasaportun da yok. Belki insanlara zarar da verirsin. Doğrusu ya, Maslow'un ihtiyaçlar piramidi sizin karakterinizi ortaya koyan insanlığın temelinden lüksüne kadar kendini bulmasına kadar ilerleyen bir piramittir. En alt, en alt tabanla başlayalım. En alt taban fiziksel ihtiyaçların karşılanması. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde der ki insanın fiziksel bazı ihtiyaçları vardır. Yani vücudun çalışması için ve yeni neslinde var olması için. Yemek, içmek, işte tuvalete gitmek, e, üremek. Ama bu cinsellik değil yani. Yani keyif için değil de bir neslin devamı için. Dolayısıyla bütün bunlar taban ihtiyaçlardır. fiziksel ihtiyaçlar. Şimdi ben bunu söylediğim zaman diyecekler, hocam öyle fiziksel ihtiyaç mı olur? Önce wifi'nin şifresi lazım. Dolayısıyla artık internet temel ihtiyaç doğal olarak. Biz Abraham Maslow'un ihtiyaç listesinde ikinci sıraya girelim. İkinci sıra güvenlik ve barınma. Yani ben hiç bilmediğim bir ülkede artık kıyafet buldum, yemek çaldım, bir şeyler yaptım biraz topladım. Sıra da geceyi nerede geçireceğim meselesi var. Yani bu Ormanda da olsanız Bir lüks e, villada da olsanız barınmaktır adı. Mesele geceyi yırtıcı hayvanlardan ya da senin eşyalarını çalacak insanlardan korunmaktır. Bunu tabi böyle anlatınca diyeceksiniz ki hocam benim ne işim verecek Mastof'un bilmem ne listesi. Bu insanların ilişkilerinde de böyledir. Beşeri ilişkilerinde de vardır Mastof'un ihtiyaç listesi. Bekle bitireyim ilişkilere uygulayacağız yine. Kadın erkek ilişkilerine falan. Üçüncü aşama Maslow Maslow kardeşimizin Abraham, İbrahim Maslow'un listesinde ait olma. Sevme, sevilme. Şimdi bak karnını doyurdum. Hani adama derler ki sen önce git aç karnını doyur. Dersin ki ben çok seviyorum. Sevmiyorsun. Önce aç karnını doyur be adam. Tamam. Karnını doyurdun. Artık bir şeylerim var. giyindin, Üstün başın var. Artık istiyorsun birisi beni sevsin. Ben birine ait olayım. Dolayısıyla Ait olma ve sevilme üçüncü sıradır insanın temel insan ihtiyaçlarında. Dördüncü kademe ise saygı görmedir. Bunun bir üstü saygı görme. Saygı görecek eserler üretme, kalıcı olacak eserler üretme. Yani sen istersin ki ben bir video çekeyim insanlar izlesin. Bu dördüncü sevim. Bundan önceki benim ihtiyacım ne? Birileri beni sevsin. Sevmezlerse video çekmeye devam eder miyim? Hayır. Bu mantıkla düşün. Yani herkes benden nefret etti. Ben deli miyim miyeti taciz edeyim? Onun öncesinde bir öncesi e barınacak bir stüdyom, ofisim bir şeyim olmazsa video çekemem. Onun öncesinde aç haluk video çekmez. Buraya kadar geliyoruz. Yani İskender yok, video yok. Künefe yok, video yok. Öyle düşün. Bütün bu sıraları gittik. Bir üst kademeye geçtik. Aslında buradan sonrası üst düzey ihtiyaçlar diyor Maslow. Yani bunlar lüks. Olmasa da olur. Bu beşinci seviye aslında kendinden önce iki seviye daha barındırıyor KPSS'ye göre. Bir yandan da KPSS'yi yarıdan çıkartayım. Beşinci seviye kendini gerçekleştirme. Buna çeşitli dinler, çeşitli inanışlar, çeşitli tabirler diyor. Yani Nirvana'ya ulaşmak vesaire. Ama işin hikayenin özeti şu. Son seviye, piramidin en üstü kendini gerçekleştirme. Yani insanlarla, kaliteli bir kişilikle kendi kişiliğini buldun ya. İletişim kurma, toplumla bir yer edinme, artık sanattan şundan bundan zevk alma. Lüks. Hani bu artık buradan sonrası senin bir karakterinin olması demek. Şimdi bu beş kademeye baktığımız zaman siz bunu yaşıyor musunuz? Evet yaşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz? En basitinden insanlarla ilişkilerinizde. Sen bir e, hanımefendiyle tanıştığın zaman, bir beyefendiyle tanıştığın zaman en kolay böyle anlatıyorum. Ne yapayım? İlk olarak nedir? Fizyolojik bir ihtiyacım vardır dersin ki hani bu kızla ben tanıştım ama biz birbirimize benziyor muyuz? Biz e, sağlıklı bir çift olabilir miyiz? Ürüyebilir miyiz yarın ertesi gün? Ya da sinemaya gidip keyif alabilir miyiz? İkinci aşama barınma. Yani ilk böyle dandik 2-3 tane yerde buluştun artık mutlu olmaya hazırsın. Evleneceksin ev lazım. Ev yok. Hadi evlendin. Üçüncü aşama topluma kendinizi sevdirme ya da sizin aranızda bir aitlik yani her evlilik gaza gelip başladı ama sonrasında o ait olmayı bir olmayı beceremezse boşanır. Sonraki aşama bunun bu birlikteliğin saygı görmesi. Böyle böyle gidiyor mastolun ihtiyaçları. Ve sonuncusu artık kendini gerçekleştirme. Orası ne? Orası işin estetik tarafı. Yani böyle artık lüks bilgi, merak, bu duyguların tatmini olması. Daha çok şey öğrenme. Çünkü artık kendi ayaklarının üstündesin ya bir şımarıklık geliyor. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde, hiyerarşisinde birden basama atlayanlar oluyor. Yani adam daha böyle karnını yeni doyururken bir torpil, bir piyango, bir abinin tutup yukarı koyması. Adam zirvede, piramidin tepesine birden beşe atlıyor. Şimdi bu birden 5'e atlayan görgüsüz veya sonradan görme ya da şanslı artık ne diyeceksek. Diyelim ki hanım kızımız ya da beyimiz birden öyle bir evlilik yapıyor ki çok yüksek sosyeteye giriyor. E diğer basamakları çıkmadığı için onların ihtiyacı ve eksikliği onunla birlikte geliyor. Yani şimdi birinci basamaktan atladı bu 5'e. Çok jet bir evlilik yaptı ve artık sürekli instagram fenomeni bir hanımefendi bu. Instagram'da fenomen olan kadın neyi paylaşacak? Bakın ben sevgi görüyorum. Bakın benim arabam var. Bakın benim tatilim var. Bakın kitaplarım. Bakın uçak biletim. Niye? Çünkü daha alt basamakların eksikliğini doyurması gerekiyor. Bütün bu piramidin basamakları boyunca yukarı doğru çıkarken önemsizleşen ve gücün azaldığı iki şey var. Para ve sevgi. Çünkü Bir süre sonra kendine yetiyor gibi geldiğin için insanlığın azalabilir. Azalabilir diyorum, azalır demiyorum. Dolayısıyla Mazlow piramidinin tepesine çıktıkça para değer yitirir. Çünkü rahatlamaya başlıyorsun ve aynı, eğer değer yitirmezse piramit daha yavaş çıkılır bu arada onu da söyleyeyim. Ve maalesef önceden kaçırdığın basamaklar sana patlar. Bir diğer olay, bu önceden basamak kaçırmayla ilgili bir diğer örnek. Mesela adam 60 yaşında parayı buluyor ama İşte azgın teke sendromu, ne diyeyim şimdi ben. Eğer ki güç arzusunu konuşursak yani ihtiyaç olarak üçüncü basamaktan sonra artık birisi sizi seviyorsa hep güce ihtiyacınız var. Güçlü olmak istiyorsunuz, gücün fazlası sapıttırabilir dikkat edin. Bu piramidin içerisine eklenen şeyler tüketim ihtiyacı. çağımızla uydurulan bir ihtiyaç. Artık biz harcamak istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Daha çok harcamak istiyoruz. Önümüzdeki ayın parasını harcamak istiyoruz. Niye? Kredi kartımız buna muhteşem imkan. Çek önümüzdeki ay öderim. Herkes bir ay sonranın kazanılacak maaşıyla yaşıyor şu anda. Bir ay atlamış durumda. E, Maslow'un kendi bir lafı var. Motivasyon ve kişilik kitabında yazmış bunu. Demiş ki bir müzisyen, bir şair ya da bir ressam Kendisi de barışık olmalı eğer bir eser üretiyorsa yani resim şiir bir şeyler üretiyorsa kendisi de barışık olmalı ki insan olabileceği olsun. Yani sevdiğin işi yap, yap,başararak yap diyor Türkçesi. İş hayatında e, biz bunu görüyoruz. Biz bunu nerede görüyoruz? Mesela adam inanılmaz yüksek bir seviyeye gelmiş. 15.000 lira maaş alıyor ama adamı açık bufeye götürüyorsun saldırıyor. O nasıl bir açlık değil mi? Halbuki taa birinci basamağın, piramidin en alt basamağının ihtiyacı bu. Bu adamın doymuş olması lazım. Veya bir beyefendi yurt dışına götürüyorsunuz, Türkiye'de yapmayacağı çapkınlıkları ya da cinsel arzuları yurt dışındayken günah dahi tanımadan yapmak istiyor. Bu ne? Bu da ikinci ve birinci basamağın yine yukarıya yansıması. Dolayısıyla basamak atlamanız bir işe yaramıyor, onu baştan söyleyeyim. Bir başka konu e, tabii ki en tepede ihtiyacın yanlış tanımlanması. Yani sen kendini bulmak istiyorsun ama sen kendini yanlış bir ideoloji seçtiğin için basaman tepesinde yanlış bir sen benim seni bekliyor. Diyorsun ki ben iPhone 8'i olan işte e, Porsche e, ciplere binen Porsche, bilmem ne yapan bir e, halük olmak istiyorum. Hedefin buysa Bütün piramidi buna göre çıkıyorsun. Bu piramidin tamamlanması yaklaşık olarak minimum 7 yolla 20 yıl arası sürüyor. Yani kontrol z yok, undo yok, geri al yok. Yanlış piramidi çıktın, tepeye geldin, hımm ben mutlu olmadım. Böyle intihar eden adam var ya, adam zengin, trilyoner, inanılmaz ünlü. Ölüyor, uyuşturucuda ölüyor. Çünkü niye? kendi piramidinin tepesine çıkmıyor. Bak Madonna kaç yaşında öbürü kaç yaşında öldü. Allah rahmet etsin şimdi adını anmayayım. Dolayısıyla bütün bunların sebebi kendi piramidini doğru seçmek. Umarım kendi piramidinizi Mazlou'nun ihtiyaçlar piramidini doğru belirlersiniz. Peki bu Mazlou'nun ihtiyaçlar piramidi her insan aynı mı çalışıyor? Yani dağdaki insanla plazadaki bilmem trilyonlar aynı mı? Değil. Çünkü dağdaki insan için fiziksel ihtiyaçlar işte yemek yemek, tuvalete gitmek ve uyumakken plazadaki için öyle. Plazadaki için tabletine dokunmadan fiziksel ihtiyacını gideremiyor. Tuvalette bile o tabletle yaşıyor. Yani onun ekranından yaşıyor. Dolayısıyla bir üst basamağa çıktığımız zaman barınma yani plazadakinin barınma ihtiyacı 4 tane evle, 7 tane villayla karşılanıyor. Öbür tarafı garibim ancak 7 ortak daneye girebiliyor. Bırak kafayı plazaya sokmayı. Bir tık yukarıya çıktığınız zaman iyice komikleşiyor. Ait olma sevinme de plazadaki adam istiyor ki o beni sevsin öbürü de sevsin herkes sevsin yüz binler bana aşık olsun. E, gariban yedi tane koyun m dediği zaman mutlu oluyor. Allah'ım diyor baba dedi. E, bir tık daha yukarıya çıkalım artık yürüdükçe yürüyoruz. Daha yukarıya çıktığınız zaman saygı. Dağdaki mutlu arkadaş şöyle saygı diye ölmüyor. En fazla ağa olabilir. 3-4 tane e, insan ona saygı diyor. Bir Kahvede mutlu bir hayatı olur. Kimseyi küçümsemeyin. İnanılmaz kendi çapında mutlu. Ama öbürü beni seviyor maaş veriyor mu, arkamdan laf koyuyor mu, toplantı masasında beni gömdü mü, sunumum güzel oldu mu hayatı o Facebook'taki sanal saygınlık için geçiyor ya da Instagram'daki ya da iş dünyasındaki. Ve yukarıya doğru çıktıkça lüks olan ihtiyaçlar öbür tarafta zorunluluk değil. Adam dağda en fazla istediği şey daha güzel bir halı, daha da güzel bir ev, daha da güzel bir şey bir tık ama. Öbürü ise E, kendi için değil başkalarının saygınlığı için yaşıyor. Başkalarının olması, görmesi gerektiği gibi olmak için yaşıyor. Dolayısıyla Mazloğlu'nun ihtiyaçlar piramidi her e, devirde, her ülkede aynı çalışmıyor. Aynı toplumun farklı kademelerinde bile aynı çalışmıyor. Bu ile sizle birlikte işletme konusu olan bir konu gördük aslında ama Mazloğlu'nun piramidini e, veya Mazloğlu'nun ihtiyaçları hiyerarşisi bilmeniz gereken bir şeydi. Kulağınız aşina olsun en azından. Lütfen Yorum bölümüne en ihtiyaç duyduğunuz 3 şeyi yazar mısınız? 1-2-3 diye. Benim Önüt Tatar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.